Cuma sabahından herkese günaydın. Nazan Gezer'in halen tutukluluğu devam eden Can Dündar ve Erdem Gül için başlattığı kampanyadaki güncellemeyle cuma sabahına başlıyoruz. Önce Gezer'in kampanyasını hatırlayalım. Can Dündar ve Erdem Gül yalnız değildir. Haber alma temel insan hakkıdır. Gazetecilik suç değildir. Can Dündar ve Erdem Gül'e özgürlük diyor ve 154.930 kişinin desteklediği bu kampanyasında Geçtiğimiz günlerde Can Dündar ve Erdem Gül imzalarıyla kendilerini yalnız bırakmayan kişilere cezaevinden bir mesaj gönderdi. Can Dündar'ı dinleyelim. Change.org dayanışmasına imzalarıyla omuz veren dostlara. Yıllarca imza günlerinde okurlarıma imza verdim. Gün geldi yazdıklarım beni hapse sürükledi. Bu kez de okurlarım benim için imza verdi. Her biri tek tek çok kıymetli. O imzaların tutsak gazeteciler dışarıya Türkiye'yi de aydınlığa çıkaracağını umuyorum. Hepinize candan sevgilerle Can Dündar. Erdem Gül ise şu sözlerle imzacılarını seslendi. Serbest bırakılmamız için imza toplayan tüm iyi insanlar, suç işlemedim, gazetecilik kuruluşları dışında hiçbir örgütün üyesi ya da isteyerek destekçisi olmadım, haber yazmış olmak dışında başkaca hiçbir maksadımı bulsunlar, gazeteciliğime ben kendim son vereceğim, bulamazlar. O kadar iç barış içindeyim. Haber yazmak aynı zamanda hukuku ve adaleti aramanın ta kendisidir. Haber nedeniyle tutukluyum ve adalet arayışım sürüyor. Bu arayış hep sürecek. Bu arayışı bizim için toplanan imza girişiminde de görüyorum. Bizim sadece gazetecilik yapıp tutuklanışımızı haksız sayarak imza veren herkese en içten selamlarımı gönderiyorum. Eksik olmayın. Görüşmek üzere. Erdem Gül, A1 Blok, 6. Koğuş, Silivri. Siz de Change.org Taksim Can Dündar Erdem Gül Yalnız Değildir adresine girerek özgür gazetecilik için imzanızı paylaşabilirsiniz. Sıradaki kampanyanın muhatabı Maliye ve Kültür ve Turizm Bakanlığı daha bilgili eğitimli bir nesil için kitaplardan alınan vergiyi kaldırın deniyor. Bu ülkeyi sevdiğini, bu ülkenin daha iyi yerlere gelmesini istediğini düşünüyorum. Bunun için gereken en başta şey genç neslin bilgilenmesi ki geleceğimiz aydınlansın. Bugün bayramda aldığım paraları saçma sapan şeylere harcamak yerine ileride kendimize ve bu ülkeye yararlı insanlar olmak için kendimizi geliştirmek adına o paralarla kız arkadaşım ve ben 9 liraya yakın para vererek 8 tane kitap aldık. Sadece 8 kitap 90 lira tuttu. Kitaplardan alınan vergi mücevherlerden alınmıyor bu ülkede. Biz buna karşıyız ve kitaptan bu denli çok verginin kaldırılması için sesimizi duyurmak, bir bilinçlenme başlatmak istiyoruz, dikkat çekmek istiyoruz. Bize ve bu ülkeye yardımcı olup bu bilinçlenmeye yaratmamız için bize yardımcı olur musunuz? Bu arada ben Arnavut'um, kız arkadaşımsa Azeri. Bu ülkede yaşıyoruz ve bu ülkeye faydamız dokunsun istiyoruz. Sizin de bizim kadar çabalayacağınıza inanıyorum. Teşekkür ederim. #kitaplardanvergiyi kitaplardan vergiyi kaldırın ile lütfen bize katılın. Desteklemeniz dileğiyle diyen kampanyayı siz de Change.org'a girerek imzanızla destekleyebilirsiniz. Kitaplardan vergiler kaldırılsın diye. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne seslenen bir kampanyada sırada. Tepecik semtimize yürüyüş ve park alanı istiyoruz diyorlar. Tepecik semtimize yürüyüş, spor yapılabilecek, çocukların rahatça oynayabileceği yaşam merkezleri istiyoruz. Küçük bir çocuk parkından bahsetmiyoruz. Daha geniş kapsamlı bir alan. Diğer eksikliklerimizi geçtik en azından bu olsun. Rahatça nefes alabileceğimiz bir alan. 2-3 ay sonra ilkbahar gelecek. Şimdi başlansa bu projeye yaza kadar zaten anca biter. Dediklerimize katılan halk sakinlerimiz lütfen imzalasın demiş Tepecik semtinde bir yürüyüş park alanı görmek istiyorsanız siz de bu kampanyayı destekleyebilirsiniz. Tepecik halkı kendisi için daha yaşanır bir çevre için bu şekilde harekete geçmiş. Bursa'ya geçiyoruz şimdi de Canan Küçük kampanyanın sahibi kendisi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne seslenmiş. Bursa'da metro ile işe okula zamanında gidebilmek istiyoruz diyor ve ekliyor. Çok fazla anlatacak bir şey yok aslında. Bursa'da yaşayan sabah 6.39 ve akşam 18.20 saatleri arasında herhangi bir gün metroyu kullanmaya teşebbüs eden, belki mecbur kalan herkes konuyu çok iyi biliyor. Üçüncü, bazen dördüncü trene binemeyen herkes için önemli ve çözüm olacak bir hareket istiyoruz artık. Yeni ve daha sık sefer ne gerekiyorsa yapılmalı. İzdihama ve her gün işe, okula, hastaneye geç kalmaya son. Bursa için sen de bir iyilik yap, imzanı at diyen küçüğün kampanyasını desteklemek isterseniz. Bursa'da yaşıyorsanız, siz de bu toplu taşıma çilesini çekiyorsanız... Bu kampanyaya destek verebilirsiniz. Eğitim alanında başlatılan bir da sıra Hüseyin Öztürk, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'ya seslenmiş. Diyor ki her yıl yüzlerce çocuk gelişimini ön lisans mezunu verilmesine ve milli eğitimin ana sınıfını öğretmeni ihtiyacı olmasına rağmen çocuk gelişimi mezunlarına okul öncesi eğitimde lisans tamamlama hakkı verilmiyor. Ve bu yüzlerce mezun ücretli öğretmenlik adı altında Okullarda vasıfsız işçilerden bile daha fahiş ücretlerle ve daha zor şartlarda çalıştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı konuya son derece duyarsız. Bu genç arkadaşlarımız arasında çok iyi öğretmenler de var ve bu öğretmenler Eğitim Bakanlığı'nın bu acımasız tavrı yüzünden kendilerini farklı sektörlere atmak zorunda kalıyor. Gelin bu kampanyayı imzalayın, AÖF yüksekokul mezunu çocuk gelişimcilere hak ettikleri lisans tamamlama hakkı verilsin. Gelin bu genç öğretmen adaylarımıza sahip çıkalım, üniversitelerin çocuk gelişimi bölümünü ticaret kapısı olmaktan kurtaralım diyor Öztürk. Ve geldik haftanın son kampanyasına. Bu kampanya hayvan hakları ile ilgili. Banu Kesici, Çevre ve Orman Bakanlığı hitaben yürütüyor bu kampanyayı. Diyor ki, tüm hayvanat bahçeleri kapatılsın. Hayvanat bahçelerinde bulunan hayvanların ülke iklimine uymadığı halde suni yaşam ortamları yaratarak, Zorla yaşatılmasına artık son verilmelidir. Bunun son örneği olarak yakın zamanda 1 milyon 200 bin lira masrafla tam 200 saat süren işkenceli yolculuğun ardından Türkiye'ye getirilen Hint gergedanın sadece görsel eğlence için doğal yaşam ortamından koparıldığını görebiliriz. Yapılan bu gereksiz masrafla ülkemizdeki sokak hayvanlarına ve ülkemize de hala nesli tükenmekte olan hayvanlara yatırım yapmak daha vicdani ve daha mantıklı olmaz mıydı? Zira genel olarak bu hayvanların doğal ortamlarından alınarak bencilce ve çıkar amaçlı verilen kararlarla bir kafese eğlence amaçlı hapsedilmesine karşı olmamız gerektiğini düşünüyorum, diyor. Kesici başlatmış olduğu bu kampanyasında ve Türkiye'de herhalde bütün dünyada hayvanat bahçeleri kapatılsın, diyor kendisi. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir konuda... Change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah yine sizin başlatmış olduğunuz yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.